daha önce de zaman zaman bahsettiğimiz Böyle kritik bir konuyu yeniden Değerlendirelim diye düşünüyorum Hani bir hadis-i şerif rivayet ediliyor Resulullah Efendimiz'den Sallallahu aleyhi ve sellem'den Yani farklı rivayetler var Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak Tarzında bilinen Fırkayı Naciye boyutuyla ayrıca tartışılan gündeme gelen bir hadis-i şerif. Bunlardan 73 fırkadan 72'si cehennemde ateşte bir tanesi işte kurtulan fırka, kurtulan grup firkayı diye adlandırılan grup. O gruba ilişkin yani hadis-i şerifi Biliyorsunuz e, muhakkak e, şey yapmama gerek yok ama bu hadis e, hemen hemen bütün İslam tarihi boyunca da gündemde olmuş e, bir hadis şerif kimler fırka inaciyenin içine giriyor Rasulullah Efendimiz o hadis şerifte işte yani sizin topluluğunuz gibi bir şey ifade buyurmuş değil mi cemaatiniz demiş veya benim yolumu takip edenler diye buyurmuş. İşte o yolun içine kimler giriyor, kimler dışarıda kalıyor. Genelde yargılamalar da var. Bu 72-73 fırkayı taad etme gibi yani onların içine işte sayısal olarak da o 73'ü doldurma gibi e, bir takım çabalara da rastlanıyor. Yani bugün e, belki yeniden konuşmak da gerekiyor çünkü benzeri e, yargılamalar, değerlendirmeler içine giren dışında kalan konusu e, bu zamanda da gündemde olan bir şey. Böyle bir konu var. Ne dersiniz? Yani bu, bu konunun... Önce önemi üzerinde duralım. Evet. Yani o hadis-i şerif üzerinde duralım. 72-73 fırka... ifadesi Kestetten kinaye mi? Yoksa hakikaten o sayıyı... Tutturmak için bir çaba... Gerekiyor mu? Birçok boyutu var şüphesiz. Bir defa bu hadis-i şerif... Sahih hadis. Evet. Yani... ...acaba demiş midir? Peygamberi diye bir şey yok. Dencek türden değil. Evet. Sahih hadis-i şerif. Hadis genel olarak... ...Yahudiler 71 fırka oldu. Evet. Hristiyanlar 72 fırka oldu. Siz 73 fırka olacaksınız. Şeklinde... ...hadisi şerif. Evet. Ee, bu 73 fırkanın... ...tamamı... E, ...dalalette olacak sadece bir fırka. Evet. cennet ehli olacak e, kim o sorusuna farklı zamanlarda cevaplar vermiş ama ortak cevap e, ben ve ashabımın üzerinde durduğu sistem sistem yol çizgi evet. çizgi şatıbi rahmetullahi aleyh imam şatıbi isimli evet. meşhur usul alemi e, el-i isimli kitabında e, çok geniş bir şekilde kimdir bu Naciye Fırkası yani kurtulacak. Kurtulacak. 73'ün içinde orijinal grup diyelim. Evet. Kimdir sorusunu geniş cevapları. Daha doğrusu onun zamanına kadar, 8. asır'a kadar gelindiğinde ki birikimleri özetliyor. Ondan sonra da e, kimdir bu Fırkayı Naciye sorusunun cevabı hep aranmıştır. Evet. Şu anda da aranıyor. Aslında dışında kalanları tayin de bence önemli hocam, değil mi? O 72'nin içine girenleri e, tayin de önemli çünkü hani bazen e, ben fırka inaciyim diye e, ortaya çıkan e, kendi dışındakileri tümüyle aslında 70'ten biri de kendini tek gösterme hastalığı <gülüyor> bu bir hastalık evet, evet Mehdilik ilanı ile. Evet. Bu 73 firkanın tek kurtulanı olma iddiası paralel bir şekilde çok kullanılmış. Evet. Mehdilik de e, hakikat bir şey Mehdi Aleyhisselam hakikat. Evet. Ama kim Mehdi? Otobüs durağında gidin bekleyin diyen de yok Mehdi. Evet. Havaalanında geliyor karşılayın diyen de yok bize. E, Ama sen Mehdi adayları da çok. Hocam. Adaylar da çok beklenti hamleleri de çok. Evet. Bunlar e, ümmeti Muhammed'in en iyi ifadeyle enerji kayıp nedenleri. Evet. Enerji kaybı yani bu enerjimiz boşa gitti. Mehdilikte enerji boşa gitti. Yani bunun bir ...üçüncü e, benzeri sonra derinlemesine gireriz kıyamet alametleriyle ile ilgili. Evet. Mesela Deccal'la ilgili ve evet. diğer kıyamet alametleriyle ile ilgili hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'deki işaretler ...bunların... ...bir vaka üzerinden... ...bir olay üzerinden... ha buydu işte... Evet, ...olay kişi... ...denmesi... Evet. ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kendisinden kıyamete kadar... ...ki bütün zaman dilimini kuşatacak... ...ifadesini... ...800. seneye... ...1700. seneye... ...2010. seneye daraltmak... ...ciddi bir şekilde... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maksadını yönlendirmektir. Evet. O yönlendirecek olsa kendisi yönlendirirdi zaten. Derdi ki benden on asır sonra derdi. Evet. Benden on dört asır sonra derdi. Bir şey derdi yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapalı bırakıyor bir şeyi. Kulun vazifesi o kapalılığı açmak değildir kapalılıktaki hedefi yakalamaktır Evet. nedir bu hedef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde bir parçalanma ümmeti içinde gruplanma olacağını söylüyor ve bunu müthiş bir örnekle önümüze koyuyor bizden önce de din vardı peygamber vardı başlarında Öyle ayrışmalar oldu bu ayrışmalar parçalanmalar oldu dolayısıyla bu hayatın tabiatında var Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi Bunu böyle anlayıp parçalamayan, ayrışmayan, zarar vermeyen Müslüman olmak için uğraşmayı hadis teşvik ettiğinde aslında. Bazı zamanlarda bazı Müslümanlar bunun analizini yapıp kimdir bu ayrılıp da atılmışları sanki vazifeleriymiş gibi üzerinde çalışmışlar ve bundan da sevap bulmuşlardır. Tepe'den iki üç kişi alim insanlar veya önder insanlar, işte 73'in 72 kişi bunlardır diye bir iddia da bulununca da aşağıdakiler takım tutar gibi kendi takımlarını tutma ihtiyacı hissetmiş ya da oraya sevk edilmişlerdir. Neticede bugün herkesin bir artı 72 iddiası vardır. Evet. Yani birisinin bir ben artı 72 ömür taraf. Evet. Ee, dedi, Asıl tehlikeye de. Te, bu efendimiz bunlar uyarmak için evet. bu rakamları verdi. Uyarmak için bu rakamları verdi. Nerede kaldı ki e, bu uyardığı şeye düştü Müslümanlar belli dönemlerde. Evet. Çünkü efendimiz Allah ﷻ şu 72'yi doldurun. Yani hadi bakalım kim bunlar diye bir talepte bulunmadı bizde. Evet. Birerkes bu riskli alana girmeyin demek için bunu söyledi. Kendisi münafıkların o dönemde kim olduğunu bildiği halde bunu saymadı ki 72'nin bir tanesi o münafıklardı işte. Böyle bir sayma görevi vermediği gibi menetti bundan. Evet. Niye menet? Çünkü parçaların varlığını sayıp durmak. Parçaları göstermek, parçalanma nedeni zaten. Bu nedenle bu konular, Mehdi konusu, kıyamet alametleri konusu, fitneler konusu, e, kesinlikle kimsenin müşahhas hale getiremeyeceği konulardır. Evet. Hiç kimse bunu yapamaz. Yapsa bunu ashab-ı kiram yapardı, bu rakamı doldururlardı. Çünkü onların döneminde benzer yani bunu doldurmaya müsait olacak ya da 72'yi belirleyecek gruplar çıktı kaderi grubu vesaireler çıktı biz bu dönemde bu tür hadisleri daha kaliteli bir İslam daha takva bir hayat daha ince ayarları üzerinden yürünen bir hayat yaşamak için tavsiye anlamak zorundayız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları olarak anlamak zorundayız. Mesela şöyle bir şey hocam bu 72 diyelim ki. Yani 72 yanlış alan değil mi? Hatalı. Ya, hatalı alan. Evet. Yani bunları belki bilmek yani şunlar olursa bu 72'nin içine girilebilir gibi bir şey tadad etmek lazım. 70 yani Hakeide hatası. 70 veya 60 herhalde bu ya, bu rakam rakam orijinal de olabilir. Yani evet. bizzat 72 demiş demek istemiş olabilir evet. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 70 rakamı Arapçada e, yuvarlama rakamıdır. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, 70 kere istiğfar etsen kafirler için kabul etmeyeceğim Allah buyuruyor. E, 71 kere istiğfar etse kabul mü edecek sanki? Bu yuvarlama rakamı Yani çoğul gösterme. Ya 40 kere dedim. 40 yani. kere dediğim gibi evet. oluyor tabii. 40 evet. kere dedim yani 40 bizde yuvarlama rakamıdır. Evet. Geç Arapçada da 40. Ya da 100 var. kere dedim yani. Şimdi milyon diyoruz biz Hı, mesela. Rakamlar diyor. büyüdü Hı. şimdi. Milyon kere söyledim sana. Evet. Deniyor. Şimdi tabii milyon değil o rakam. Yani 30'dur, evet. 50'dir ama milyon yuvarlama rakamıdır. Çoğul gösterme. Evet. Kesretten kinaye deniyor. Dedir, evet. Rakamıdır. Ee, bu da kastedilmiş olabilir. Hiç önemli değil. Ama bir kesin bir şey var. 1 2 36 48 65 71 72 diye rakamlandırmak mümkün değil. Evet. Bunu yapan yanlış yapmış olur. Neden? 700 rakam bulabiliriz çünkü. Ee, yani sıralamayı sapkınlığın 700 780 bulunabilir. Yani bunu kimi öncelikli ilk 70'e koyacağız? Evet. Bir bu imanla alakalı büyük oranda. Evet. İman kalple alakalı. Yani imanla alakalı amel konusu değil, değil mi? Yani onu. Yani mesela içki içenler bu yetmiş gruptan değil, hayatında bir içki içmiş adam, kadın başı açık gezmiş bu yetmiş fırkadan biri değil bu. Evet. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının yaşadığı Müslümanlığa akide olarak iman olarak ters düşen anlayış. Bu mesela sekülerizm bizim toplumumuzda bu yetmişten bir tanesidir. Evet. Niye? Akide olarak İslam'a yeni bir şekil vermek istiyor. Ee, mesela kaderi inkar hareketi bunlardan bir tanesidir. Ama burada bir ince ayar daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinden kafir olacak yetmiş iki grup ve Müslüman olarak kalacak bir grubu mu kastetti? Evet. 72 riskli grubu mu kastetti? Evet. Bu da çok önemli bir şey. Yani zaten 72 grup küfre giriyorsa Benden ümmetin dışına diyor. çıkıyor zaten. Benden değil diyor. Evet. O zaman ümmeti Muhammed nasıl ölçüm yapılacak? Yani bu bunu ölçümü yapıp kuralı koyabilecek bir... ...makam otorite yok. Otorite yok. Böyle bir otorite yok, makam yok. Ee, bu olsa da bunu ölçebileceği müdahale alanlarında değil bu hastalıklar. Bir de şu var belki hocam orada... ...şimdi iman konusu dediniz. Yani buradaki asıl imandaki sapmadan ileri geliyor. Yani e, İslam tarihindeki bu akide alanında yapılan tartışmalarda... ...kimse ben küfre giriyorum diye böyle bir iman tartışması... Yapmıyor değil mi yani? Ee, var öyle hareket. Mesela batinilik hareketi var. Yani küfre giriyorsa zaten dışarıda yani is o yani. İslam'ın o bölümünde yokuz biz. Öyle değil İslam. Hmm. Namazlı bir İslam'ımız yok diye. Diyor mesela, evet. Ama mesela mutezile böyle bir hareket değil. Hı, mutezile mesela. Mutezile İslam'ı daha ince yaşama iddiasıyla ortaya çıkmış. Evet. Şimdi mesela hilafet kaldırılmış onun yerine kuransız laik bir dönem getirilmiş. O buna dahil değil. Yani Müslümanların evet. dinini yok kabul etme, peygamberini yok kabul etme melekleri yok kabul etme, kaderi yok kabul etme gibi hareketler bu 72'ye nasıl dair olacak? Yani o zaman dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber gönderilmesinden sonra milyonca böyle sapık hareket çıkmıştır. 70 değil 7 milyon hareket yaz yani. Şimdi biraz baktım bu şeye de hocam orada mesela yani hani itikadi mezhepler... İçinde içinde genelde bu şeyin içine sokulmuş o 72'yi tamamlamak için işte falanca itikadi mezhep de bunun içine girer falanca da bunun içine girer gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Zorlama yani, bu. Şimdi siz mesela Mutezili dediniz yani baktım birileri Mutezilerin üstünü çizmiş. Yani e, ya da falanca mezhebin üstünü çizmiş. Bu çok büyük bir zorlama hocam. Evet. Büyük bir zorlama bu. Bu zorlamayla olmayanı da oraya sokmak zorunda kalıyorsun. Dolmuyor çünkü evet, liste. Dolmuyor liste. Dolmuyor. Evet. Ya da Bağdat'ta yaşayan şahısları birer mezhep kabul edeceksin. Ekolga Şimdi burada edin. mesela ben mutezile dedim. Siz de demin dediniz. Belki yani o konuda belli şeyler olduğu için değerlendirmeler, yargılamalar... Ee, bu bile yani ne diyor hocalar gibi anlaşılabilir yani değil mi böyle Tabii bir defa yani mutezileyi oraya sokmanın yanlışlığını konuşuyoruz evet. biz evet mutezile e, yanlış bir hareket yapmıştır evet. İmam Ahmet'i karşısına almıştır ama biz bunu ümmeti Muhammed'ten değil Hı. grup olarak gördüğümüz zaman çok büyük bir iddiada bulunmuş oluruz İçini dolduramayız Doğru, Evet, dolduramayız evet. içini. Çünkü yani böyle ümmeti Muhammed'den değilsin artık sözü söylemek çok, çok zor büyük bir sözü. Şey. Bu yani bugün kolaylaştı bu. Bu ümmette hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yani işte ben tam bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum bu hadis çerçevesinde. Kolay üstü çizilen Değil mi alanlar ortaya çıkıyor Yani o 72'nin içine herkes birbirini sokuyor hocam yani. Bence 72'yi kullanma hakkı kim de görüyorsa onlardan bir tanesidir o zaman <gülüyor> Yani bunu demek zorundayım çünkü tekfir büyük bir hastalık evet. Allah rahmet etsin Abdülmetin Balkan hocamız, ya, hocamız, rahmet hocamız vefat eti. Onun meşhur bir sözü vardı Eğli sünnet kimsenin tek elinde değildir derdi yani hakikaten Ehl-i sünnet benim sözü Yanlış bir söz Evet. Yani inşallah ben ehl-i sünnettenim denebilir Yani çok büyük bir iddia Çünkü ehl-i sünnet İslam'ın Orjinali evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashabının şekli demek ehl-i sünnet O benim sözünün Yani nasıl insanlar ne cüretle Bunu söylüyorlar ya Ben ashab-ı kiramın peşindeyim denebilir Yani benim sözü Başkası değildir anlamına geldiği zaman çok yanlış bir şey. Yani biz kendimiz orijinal Müslüman kalma arzusu ve iddiasında oluruz. Başkalarının orijinal olmadığını, dinden çıktıklarını iddia ederken yanlış yaparız. Bizim vazifemiz doğruyu yaşatmak, evet. Doğruyu aramaktır. Yanlışı karıştırma, gel yani çöplük karıştırmaya benzer bir şekilde yanlışı karıştırmak beraberinde risk getiriyor. Çünkü hiçbir Müslümanın vazifesi Allah'ın kafir kubularını bir araya toplamak değildir. Kafirlik üzerine araştırma yapıp tez hazırlamak vazifemiz değil bizim. Dinimizi yaşamamız için din yaşamayanların öne çıkması gerekmiyor. Ve başkalarının yanlışı fırkalarının hataları üzerinde verdiğimiz emek Onları öne çıkarıp, onların yanlışını öne çıkarıp kendimizin doğru olduğunu ispat etme hastalığıdır. Bu bir hastalık. Hastalık. Yani benim iyi Müslüman olduğumu belgelemem için filan beş kişinin kötü Müslüman olduğunu belgelemem gerekmiyor. Sabah namazını kılarak, haram yemeyerek, faizden uzak durarak, güzel bir aile yuvası kurarak Müslümanlığımı is ispat ederim. Ama sabah namazı kılmayan. Faiz yiyen birinin üzerinden ben Müslümanlık primi yapmamalıyım. Yani bak o ne kadar kötü. Dolayısıyla ben iyiyim. Anlamına geliyor bu. Bu Ashab-ı metodu değildir. Böyle bir Müslümanlık olmamalıdır. Bu şunu özellikle ben örnek vermek istiyorum. Kavramlar ağır kaçıyorsa siz bir lütfen açın. Mesela... Selefiilik diye bir hareket var şimdi. Evet. Bu ne kadar yerinde bir isim. ayrı çünkü selef ümmeti Muhammed'in ashabı kiramı ve tabiini demek. Selefi de onların izinden giden demek. Yani Resulullah Efendimizin çağında yaşayanlar onun çağında ve onun peşi, arkasında hemen, üç gelenler... Nesil, üç nesli kastediyoruz. <gülüyor> evet. İlk üç nesli. Sahabi, tabi, Se ve ta tebel, tebel, tabi. tabi. Selefi de e, yani mesela e, ...şarki diyoruz. Şarklı Hı -hı. der gibi. Onların peşinden giden, onlardan olan demek. Evet. Ya bu öyle bir ümmeti Muhammed hep selefi olması lazım. Yani ashab-ı kiramdan, tabiinden başkası kimin peşinden gidecek? Hep bunu konuşuyoruz. Herkes, yani herkes yani sahabe bunu, diyor, bunu ta, ilk ediyor. nesiller diyor değil mi? Evet. Hayır, herkes de en iyi Müslüman benim onların peşinden gidiyorum ama bir grup sakalları uzun olduğu için... İşte bıyıkları tıraş edilmiş olduğu için... ...saçları uzun veya kısa olduğu için... ...yani kılık kıyafetine bakılarak... ...bir grup... Özel bir grup oldu. Özel bir grupmuş gibi lanse Hı. edildi. Bu ümmeti Muhammed'in kabul etmemesi gereken bir dayatmaydı. Yani kılık kıyafetine göre... ...okuduğu kitaba göre bir insana... ...akide açısından filancasın denemez. Ama böyle bir oturma oldu. Şimdi Selefilerin... ...diyelim yani ben bu kavramı kullanmak istemiyorum ama... ...başka bir isim ya, de bulamadım. Böyle kullanılıyor bilinen bir... Benimseyerek kullanmıyorum evet. yani onu kastediyorum. Bilinen bir grup var böyle yani. bilinen. Bunları... E, ...neyle tanıyorsun diye... ...Müslümanlar üzerinde bir anket yapılsa... ...tekfir ortaya çıkıyor hemen. Başkasına hmm. kafir diyorlar. Hmm. Tek kendileri var. Ha, o Onlar yani güya... ...hep kendileri var... ...Müslüman olarak... Gerisi sakalı olmadığı için kafir. işte kot pantolon giydiği için kafir. Yani aslında kafir yapmayacak şeyler üzerinden insanlığı. Yok mezara şirk koştun ki ölümcül bir kelime şirk. Bunu sıradan kullanıyorlar. Evet. Şimdi tekfir etme yani başka bir Müslümana kafir demeyi selefiler yapıyor diye bir yaygın, bir anlay yaygın, yaygın anlayış var. Ben buna itiraz ediyorum. Hayır kardeşim. Anadolu'da... ...bir kasabada yaşayan... ...ve... ...namaza gitmekten başka... ...yaptığı bir eylemi olmayan... ...okuma açısından... ...bir ilmi hali baştan sona okumamış... ...biri bile... ...tekfir ediyor hocam... ...o tarikata karşıymış diyor... Hmm. ...o mezhepsizmiş diyor... ...casus mün olduğu belli değil diyor... ...böyle Müslümanlık olmaz diyor... ...Müslüman değil diyor... Yani o da yargılıyor... ...yani... ...yargılıyor ama... ...bunu selefiler yapıyor... ...o selefi kelimesini hep ben... ...tırnak içinde ünlemle söylüyorum... ...selefiler yapıyor derken... ...yani herkes yapıyor aslında... ...evet... Yani ...işte ben tam bunu şey yapıyorum... ...bu herkesin yaptığı bir şey var hocam... ...yani herkes... Evet. ...birbirinin imanı üzerinden... ...iman ispatı yapıyor... Evet. Yani ...adeta... ...bunun aldığında ne var hocam... ...bunun evet. altında bir iş yapamama hastalığı var... Evet. ...kendi cehennem derdiyle... ...cennet umuduyla uğraşmaya vakti yok insanların... <gülüyor> ...yani bir futbol takımı seyredip... ...gol atsın diye bağırmak gibi bu... Evet. ...bu bu yanlış bir şey... ...ümmetimiz iş yapmak için gelmiş... ...yani bu işimiz bu değil bizim... Değil Müslüman Yasak, olarak iş iş evet. ...yasak iş bu... ...yasak iş bu... ...yani kimsenin kalbini yarma hakkımız yok bizim... Evet. Camide namaz kılanı kardeş bilme, namaz kılmaya kusuru olanı da camiye davet etme görevimiz var bizim. Yani tasavvuf tesbih çekmektir, tesbih çekmeyenlerin listesini toplamak değildir. Takva Allah'tan korkup haramlardan uzak durmaktır. Haram işleyenlerin dökümanını hazırlamak değildir. Bu işsiz olduğumuz için başkalarının işiyle meşgul oluyoruz. Peki burada şu yok mu hocam? Yani hani işsiz olan ama bir de hassasiyet. Yani şöyle bakılıyor belki. Falanca kişi veya grup etrafında bir takım insanları topluyor mesela. Yani ve o yanlış düşünüyor. O işte 72'nin içinde bir anlayışı var, bir çizgisi var. ...ben uyarmalıyım... E, ...insanları... ...onun peşinden gitmesin... ...o fırkayı dağilledir... E, ...gibi... ...bir hassasiyet... ...söz konusu olabilir mi burada hocam? Olur evet. ama bu bir... ...ilim adamlarının işi olmalı... ...avam düzeyine düştüğü zaman... ...bizim dilimize düştüğü zaman... ...bu propaganda olur... ...şöyle de bir şey risk yok mu hocam... ...bazen avamın diline... Hani o havas dediğimiz ilim adamları diye kendisini takdim eden insanların marifetiyle de yargılamalarıyla da girmiş olamaz mı? Bu, bu işte ilim adamlarının kendi içlerinde ve ötelemeden, daha fazla parçalamadan, buna yeni ismiyle isim vermeden, evet. adres göstermeden yapmak lazım bu işi. Evet. Ben bir hoca efendiye. İsrarla belli bir alandaki tazilerini isim vermeden yapmaması konusunda rica konusunda. Olun. İsim vermeden yapsın yap. Yani isim verme yaparken dedim. Hı hı. Hataları söyleyelim. Bu hatalar hı. dinimizde yoktur diyelim. Filanca şu hatayı yapıyor, ondan uzak durun demeyelim. Dediğiniz. Dedim. Dakikalarca bunu münakık ettim. Sonunda dedi ki, halk dediğin dedi. ...anlamaz, anlayışsız insandır... ...adres vermesen gidip bulamaz dedi... Hmm. ...e dedin mi çöplüğün... ...adresini verdiğinde gidip mikrop kapıyor orada ama... ...yani yine sen kaybediyorsun... ...evet dedi... ...bizim kadınlar bile gidip merak edip bakıyorlarmış... ...dedi onu dedi... Hmm. ...yani bu görüyor fakat... ...benim şahsi kanaatim Üstad... ...insan psikolojisini... ...ve toplum sosyolojisini... ...bilmeyen alim... Yaralayarak iş yapabiliyor Hata edebiliyor Yaptığı hatada da bereket görüyor Onun hatası Mübarek oluyor <gülüyor> Avam da Körü körüne ulemayı taklit ediyor Önündeki örnekleri taklit bir ediyor Taraftarlık Düşüncesi de var değil mi o, bu o çok kolay oluşuyor zaten evet. Yani elini kaldırdın Beş kişi senin etrafına toplanıyor. Toplanıyor Bu bir hata Evet. Yani insanlar zaten gruplaşmaya çok müsait bir ortamdalar. Alimlerin buna çok dikkat etmeleri lazım. Önderlerin, hoca efendilerin, şeyh efendilerin. Yani ötekini oluşturmadan kendisini ihya etmesi lazım. Baştan beri bir şey söylüyorum. Yani dedik ki birincisi alimler evet. sebep oluyorlar buna. İkinci olarak da bizim vazifemiz hata tespiti değildir. Doğruyu yaşatmaktır. Doğrunun güçlü yaşanması zaten hata için bir kayıptır. Hata açısından zayıflamadır. Biz, eğer mesela madem ki e, ashab-ı kiramın akidesi budur. O akide üzerinden 300 tane yeni nesil yetiştir. O akidenin o iman ve amelin muhalifini teşhir ederek reklamını yapma. Evet. Vazifemiz bu olması gerekiyor bizim. Bunu beceremediğimiz zaman işsizlik dediğim bu işte yeni nesil evet. yetiştiremiyorsun. Sadece mikrofonların karşısında geçip konuşma yapıyorsun, konferans veriyorsun, ...vaaz yapıyorsun. Yenisini yetiştiremiyorsun. Konun hep eskiye sataşmak. Evet. Eskiye. Seçimler oluyor memleketimizde mesela. vatandaş ne yapıyor? Ee, sürekli birisine sataşan insana oy vermiyor. Size şunu yapacağım. Ve da budur. Diyene oy veriyor. Yani çok tenkit ettiği için kimse oy almıyor. Ona ne diyorlar? Marjinal grup diyorlar. Sadece tenkit ediyor. Aşırı tenkit ediyor diyorlar. Evet. Sorun nasıl çözecek? Bunu insanlar görmek istiyorlar. Dinde de böyle. Yani Allah'ın bize vaat ettiği cenneti, korkuttuğu cehennemi tanıyıp, üzerimize düşen görevi yerine getirmek Müslümanlık düşüncemiz olmalı yani birilerinin hatasını tespit ederek hatta tarihteki hatalı grupları tespit ederek onları tanıtarak İslam'a hizmet yapamayız biz kendi çocuğumuzu bile yetiştiremeyiz yani burada aile konusuna muhakkak girmek istiyorum beş çocuklu iki aile örnek alalım ikisinde beşer çocuk var Birinde baba her akşam geldiğinde meyhanelerin kötülüklerini, sigaranın kötülüğünü, filanca sapık fırkaları anlatsın. Öbür baba ve anne de eve geldi, evde bulunduklarında çocuklarına cennetin güzelliğini, Allah'a neler vaat ettiğini, cehennemin çok korkunç bir yer olduğunu ama kafirler için yaratıldığını. Yani biri sürekli İslam'ın umut pompasını verir. müspet şeyleri anlatsın. Müspet üzerinden gitsin. ...öbürü de kötü örnekler üzerinden gitsin... ...bu beş çocuk... Iki, ...beş artı beş çocuktan... ...yani sonuç bellidir üstad... ...hangi gruptaki çocuk... ...namaza daha önce başlayacaktır... Evet. ...hangi gruptaki çocuk... ...yanlış işlerden uzak duracaktır... ...evet ikisinde de... ...iyi olma kötü olma riski... ...vardır Olabilir, ama... Evet. ...yani sürekli kötülüğü konuştuğumuz... ...ailede... ...veya grupta diyelim... Elde edeceğimiz sonuçlar olumsuz sonuçlardır. E, i̇nsan psikolojisi var orada. Merak uyandırıyoruz biz en azından. Şimdi aileden daha büyük bir sosyal ortamı konuşuyoruz bu meselede. Aynısı. Evet. Yani, yani burada yani üstelik genelde de Müslüman topluluklar içinde bu konu konuşuluyor. O zaman biz genelde Müslümanlar olarak bir yani negatif alanı tartışmış ben şimdi, oluyoruz söylemiyorum. Cuma vaazı yapıyorum. Evet. Bin kişi beni dinliyor. Evet. Cuma namazına gelen insanlar İslam öğrenmek için oraya gelmişlerdir. Abdestinden namazından meleklerin evet. imanına kadar. Beni yarım saat orada dinleyen bir Müslüman İslam'ın karşı tezlerini öğrendiğinde İslam öğrenmiş olmuyor ki. Evet. Tam ezan okunduğunda İslam'ı anlatacağım İşte orijinali de budur diyeceğim zaman vakit bitmiş vakit olacak Vakit bitmiş oluyor Falancanın yanlışlarını anlatıyoruz biz genelde hocam O falancanın yanlışlarına ayırdığımız vakit Ashab-ı kiramın güzelliklerini anlatacağımız vakitten yiyor Evet Bu işsizlik çeşididir Bu umumiyetle ders çalışamamış insanların hastalığı yani bir saat konuşacak biri beş saat ders çalışırsa buna vakit bir bulamaz. bir şeyin mantığın bir hiç anlamı yok mu hocam? Yani ben işte bu insanlar geldi beni dinliyorlar. Ee, bir takım yanlış e, hareketler de var İslam adına. Onlara karşı bu insanları uyarmalıyım. Fırsat bu fırsat falan tarzındaki bir mantığın hiçbir değeri yok mu hocam? Kesinlikle var tabii. Evet. Olmaz olur mu? Ama Yani 60 dakikalık bir Konuşmanın Burada de, da belki adres göstermemeden o, Hiçbir zaman kabul edemeyiz Onu. Evet. Çünkü o bir teşhir çeşidi Üstad'ım. Evet. O bir evet. reklam evet. Şimdi madem modern zamanda konuşuyoruz Evet. Şimdi <gülüyor> e, Mu'tezile dedik durduk Biz mesela. Evet. İnsanlar dinler, Hatta cuma vaazı dinlerken Çıkarıyor cep telefonunu Google'a Mu'tezile yazıyor. Bakıyor değil mi? Çünkü, Çünkü bilmiyor. Ya, Mu'tezile yazdığında... E, Mu'tezile'yi öven şeyler yerenlerden önce çıkıyor. Evet. Sen aslında müşterit e, öbür tarafa kaçırıyorsun gibi oluyor. Mesela Allah rahmet etsin Hoca Efendi'lerimizden biri... E, ...bir müstehcen kıyafetleri yeren bir konuşma yapmıştı. Başka bir Hoca Efendi dedi ki... ...o cemaatin yarısı... O müstehcen sahneleri tefekkür etmiştir bu yanlış konuşma dedi. Hmm, evet. Şöyle şöyle şöyle geziyorsun be kadın utan Allah'tan derken gençlerin aklına kadın nasıl oluru belli bir şekilde gösterdiniz edebiyat yaparak gösterdin. Şiir gibi konuşuyorsun bir de demişti hoca efendi. Ben gençtim o zaman hiç unutmuyorum. Bunu kendime not aldım. Evet. Demek evet. ki sen üstelik de iyi bir konuşmacıysan ise konuşmanda kalite varsa bu ne demektir? Sen güzel de sunmuyorsun. kötülüğü tasvir etmeyecek. kötülüğü de ona göre tasvir ediyorsun. Evet. Yani iyi tasvir ederken ki dil yeteneğin kötüyü tasvir ederken de kullanılmış oluyor bu arada. Evet. Bunu internette normal bir hocayı yazdığın zaman zaten arada berbat şeyler çıkarıyor sana programlar. Yani menfi şeyler de çıkar. Bir de kaldı ki Böyle bir rezillik vardı i̇şte Mesela Osmanlı Hanedanından filanca kadın Şöyle rezil giyindi de Osmanlıya zarar verdi deyip ismini veriyorsun Onu yazıyor Google'a sen vaaz derken de Yazıyor Onunla ilgili çevrilmiş bir dizi film çıkıyor karşısına O filmde Oh mest oluyor adam Caminin dışına <gülüyor> gidiyor adam yani Ya Caminin dışına değil Yani evin dışına çıkıyor aslında yani Ahlakın dışına çıkıyor Riskli bir zamandayız. Bu risk hep vardı. Evet. Ama insanların interneti yoktu 100 sene önce. Bu kadar açılamıyorlardı. Hayal dünyasında açılıyorlar. Şimdi hayale gerek yok. Bu sebeple mümkün olduğu kadar e, adressiz, teşhirsiz konuşmak lazım. Evet. Tanıtmak lazım. Bu 72 fırka meselesinden ortaya çıktık. Ben burada çok önemli bir noktayı daha söyleyeceğim. Şimdi bu 72 fırkayı Ul orta dolduralım yani böyle doldurmak için değil. İşte mutezile, kaderiye mezhebi, haricilik, şiilik doldurduk böyle bir isimlerle. Tabii fırka deyince bir de hani enin boyu çerçevelenmiş bir yapıyı da e, ifade etmiş oluyor. Sadece Tabii. bir fikir akımını... ...değil yani gelip bir davranışı değil... değil. Ha, ...gelip geçmiş... ...etki etmişi Etki konuşuyoruz, etmiş. bulup bulmuş... ...tanımlanmış... ...yoksa öyle milyarlarca sapık düşünce olur... Evet. ...ama bunlar Bağdat'ta yer etmiş... ...Şam'da yer etmiş... Şeyler, evet. ...İstanbul'da taraftar bulmuş... Evet. Kahire'de ekol olmuş... Evet. ...onları konuşuyoruz... ...şimdi üstadım... ...bir kere şöyle bir prensip edinelim... ...şeytan... ...ilk bakışta sapık bir şey çıkarmaz hiçbir zaman... ...taraftar bulamaz o yoksa... Evet. ...sapıklığı hmm. açık bir şey bu... ...yani yüzeysel güzeldir her şey... Evet. ...şeytan bir ekol çıkarıyorsa... ...yüzeysel olarak güzeldir... ...mesela... ...kader mezhebini konuşalım... Kaderi, yemeden, ...kaderi inkar edenleri... ...ön fikirsiz dinleyip... ...ona takılmamak mümkün değildir... ...mesela mutezile diyoruz... Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 190 sene sonra ortaya çıktı bu ekol. Evet. Bugün bizim Allahu Teala'nın sıfatları vesaire konusunda çocukluktan beri ezberlediğimiz bilgiler olmadan... ...mutezile hakkında bir saat tanıtıcı bir film izleyelim. Yaramız mutezili oluruz hocam. Öbür yarımız da merak eder nasıl bir ekol bu diye. Evet. Şiilik mesela yani imani boyut açısından riskli bir nokta... ...ama bir Şii kendini tanıtsın... ...ya da internetten bir Şii... E, ...yani bir Şii... ...düşüncesini tanıtan bir... ...yazı okusun bir insan... ...etkilenir hocam... ...çünkü e, neticede... ...sigara mesela... ...bütün dünya öldürücü ciğer kanseri yapar diyor... ...ama paketi cazip hocam... Evet. ...cazip olmayan... ...bir ekol yoktur... ...cazip olmasa 3-5-10 adam bulmaz... ...etrafında zaten... ...yani öyle bir berbat konu ki bu adı üstünde imtihan zaten yani bıçağın mesela görüntüsü hocam bu tür oluşumların arkasında bir politika veya çıkar mı oluyor yoksa yani adam böyle düşünüyor değil mi böyle düşünüyor düşüne düşüne buraya geldi bu mudur yani o fırka olayında Hani, hani biz siyonistlerin projesi diyoruz. Gibi mukayım? yani o tarz bir şey. Yani falanca fırka mesela bir kişinin veya odağın ya yani projesi midir? Yoksa yani bir ilim adamı tefekkür etmeye başlamış bu noktaya gelmiş. bu Burada da sapkınlık o dağıyla içine girme söz konusu mu? Nasıl ben oradaki hocam, o yapıları? Ben hocam gençliğimden beri bunu hep merak ettim. Evet, ben de onu soruyorum zaten. Yani çünkü biz gençliğimizde hep Siyonizm... ...işte gibi bir tehlikeyle... ...biyorduk. Ya bu Siyonizm her zaman yoktu ama... ...kim bu fırkaları o zamanlar çıkardı? Değil, kendi kendim hep düşünürdüm. Evet. Çok merak ederek inceledim bunu. Evet. Geldiğim nokta şu hocam. Bunların büyük bölümü... ...iyi niyetlerle çıkmış. Evet. İyi niyetli çıkarıyor bunu. Ve... İyi insanların elinden ya da yakınından çıkıyor. Sonra şeytan bunun üzerinden yatırım yapıyor. Şimdi mesela bu Vasıl bin Ata değil mi? Evet. Mutezile'nin ilk şeyi babası. Ya, babası diyelim ki bir Hasan Basri Hazretlerinin değil mi? Talebesi. talebesi. öyle bir müzakere ortamında farklı bir şey söylüyor. Değil mi? şeyde ...Hasan Hasan Basri'yle iyi tezeli anne Vasıl'ın diyor. Vasıl bizden ayrıldı diyor. Koptu diyor. Koptu diyor. Şimdi orada Vasıl bin Ata'nın şeyi yani bu muhteziyle tanımlaması bu itizelden geliyor. Geliyor tabi. Geliyor. Mutezile Şimdi orada Hasan Basri mi? Hazretleri bir tanımlama yapıyor. <gülüyor> Oradan bir ekole dönüşüyor bu zaman içerisinde. Ama nasıl sene, oldu? 50 senede de yani Nasıl oldu Vasıl bin Ata? Yani orada. Mesela daha tahammül edilebilir ya belli bir alanda tutulabilir olamaz mıydı? Tutulamazdı. Öyle mi? Eğer tutulsaydı mesela Hasan Basri rahmetullahi alayhi, e, tamam yavrum senin dediğin de doğru deziydi bugün Hasan Basri bulamazdık biz. Hasan ya da şöyle gelişerdi. bir şey deseydi ya bunu konuşalım gibi yani. <gülüyor> Vasıl bin Ata Orada kendisi ayrıldı gitti Yani ben artık Hasan Basri ile beraber olamam Dedi böyle bir süreç mi işliyor Öyle ya? bir süreç de olmadı evet. Aslında sonrakilerin Bulduğu bir yumurtadır o evet. O yumurtadan büyüttüler bu sürüyü Hı, evet. Yani Hasan Basri rahmetullahi aleyh ile Vasıl bin Ata Rahmetullahi aleyh Çünkü Vasıl bin Ata şey bir adam değil hocam ...böyle gidip cigarasını içip şiir yazan bir şair değil... <gülüyor> ...teheccüdsüz evet. gece geçirmeyen bir insan... Evet. ...Kuran ehli bir adam... ...sonra mı bir şey o ekolleşme... ...onun, onun yani onun küçük üstüne... bir yumurtasından bir nesil yetişeceğini hesap edemedi o... Hmm. ...derin tefekkürlü insanlar oluyor genelde bunlar... Evet. ...mesela Haşhaşilerin e, bu patini ekol dediğimiz Haşhaşilerin başındaki adam... Felsefeden delirmiş adam yani. Aslıları akıllı adamlar bunlar. Evet. Fakat kontrolsüz akıl da delilik. Hmm. Yani akıl kontrolsüz kon... güç güç değil. Güç değil. Yani <gülüyor> akıl kontrol edilmediği zaman ki vahiyden başka hiçbir şey kimseyi kontrol edemez. Evet. Sonuna kadar. Evet, evet. Yani bir yerde durmayı bilemediği zaman insan tosluyor. Evet. Toslayınca da yanlış ortaya çıkıyor. Yani um, siz biz şey söylüyorsunuz işte yumurta dediniz bir tohum o tohumun üstüne ne çıkacağı zakkum mu kontrol edemiyorsunuz. Artık onu önünü alınan mı ayrık otu gibi bütün tarlayı evet. kuşatabiliyor. Başlatmamak lazım. Yani bunu daha iyi bir örnek vereyim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyip evet. sahabe olduktan sonra mürtet olur mu bir insan? Ya evet. Olabiliyor. Oluyor değil yani mi? Evet. Çok akıllı davranıyorsun Evet. Onun için büyük alimlerin bir bölümü, bazıları diyelim, hepsi büyük, hepsi öyle değil. Bir noktadan sonra gidip bir şeyh efendinin talebesi olmayacak kadar ilmi az bir şeyh efendinin önünde intisap edip oturmuşlar aşağıya. Kendi Neden o? Görüyor ki bu süratle gittiğinde kendisini kontrol edemeyeceğini anlıyor. Gazali falan gibi... Yani Gazali zaten tasavvuf köküyle gelmiş birisidir. Yani ilk hocası şeyhtir. Hmm. E, i̇lkokulda o şeyh tasavvufla evet. tanıştı. Yani tas o yürürken hep sağ tarafında tasavvuf vardı zaten. Bazen böyle azaldı çoğaldı olduysa da Gazali hep kökü evet. tasavvuftur Gazali'nin. Çünkü tasavvufun zirvede olduğu günlerin adamıdır. Yani bazı alimlerde bunu görüyoruz. ...benim bildiğim yaşayanlarda da var... ...sonunda gidiyor... E, ...korkuyor yani... ...iman açısından korkuyor... ...bir yanlış iş hmm. yaparım diye... ...kitaplarını kütüphanede bırakıyor... ...bir şeyh efendi de son beş senesi geçiyor bakıyorsun... ...Necip Fazıl'ın o tarz bir şeyi vardı ...ama Necip Fazıl tabii... ...yani ilim tarafı var. yok da... Değil. ...ama tevekkül tarafı Bence, var... ...felsefe tarafı var... ...tam uymuyor ama Necip Fazıl'ın hidayeti öyle... Evet. ...hidayeti bir şeyh efendinin... ...eliyle oluyor zaten... Doğru, evet. Bu benim bahsettiğim yani... ...60 yaşında bir alim, 20'den fazla... ...kitabı var, tefsir yazmış vesaire... ...gidiyor, o tefsiri okuma... ...çapı olmayan bir şeyh efendinin... ...önüne oturuyor. Yani onun... ...kitaplarını okuyacak durumda değil o. Bir tür teslim ediyor kendisini. Yani... Nasıl anlarsınız beni. bunu hocam? Nasıl? Yani... Bunu evet. akıllılık olarak anlarım ben. Evet. Bu akıllılık işte. Aksi takdirde... ...başımıza dert olan çok bilmiş adamlar ortaya çıkabiliyor. Bu her alem için geçerli bir kural değil şüphesiz. Ama bunu görmüşse bir âlim Allah ondan razı olsun yani değil akıllı mi? adam. Evet. Asas akıllı oymuş yani. Yani o içindeki kaynaşmaların kendisini belki de tehlikeli Kontrol bir he, anlıyor. anlıyor. Kontrol edemeyeceğini anlıyor. Kontrol evet. edemeyeceğini anlıyor. gideyim ben iyisi mi bir, bir hoca efendiye ya da bir şeyh efendiye teslim, teslim edeyim olayım olayım diyor. diyor. Şeyh Efendi için de kazanç bu O da ona ilim aktarıyor sürekli Peki hakikaten Şey olur mu hocam O teslim olan e, Alim içinde hakikaten böyle bir Teslimiyeti e, En olacak şekilde Yaşar mı Hocam e, şimdi bir Ali Yülkari gibi bir Zatı ve alim diyoruz Biz ...şimdi benim gibi beş on sayfa... kitap okumuş birine de alim diyorlar... ...yani iç dünyaları... allah Teala biliyor... Evet. ...fakat e, büyük bir alemin... ...gidip de... E, ...yani... ...İbni Abidin gibi bir insan diyelim... ...mesela gidip de bir... ...talebesi olmayacak... E, ...insanın önünde diz çöküp... boyun bükmesi... ...büyük bir meziyet... ...bu takdir edilmesi gereken bir şey... ...onun zaviyesinden... Biz neden bunlar üredi, türedi bu akıllı, vasıbin hatalardan neden <gülüyor> ürediye de böyle olsaydı üremezdi diye cevap. Bu Hasan Basri'nin evet, evet. önünde müritti. Kıymetini bilse, fikrini Hasan Basri'ye teslim etse peşinden gelecek binlerce insanın vebalini taşımayacaktı. Ahmet bir şey bin Ahmet daha doğrayı. sorayım hocam. Bu mesela bir alim geldi böyle bir şey, efendiye bağlandı. Acaba farklı bir derinlik mi bulur bu tür insanlar o yani dediğiniz gibi ilmi bakımdan çok büyük bir payesi olmayan insana bağlanırken onda farklı bir derinlik mi bulur yani? Hocam bir kere e, alim insan gazali gibi çift kanat gitmiyorsa bir haşinlik içinde bekliyordur onun. ...mesela cenneti, cehennemi anlatıyordur... ...göz yaşı akıtamıyordur ama... Evet. ...çocuklarına sirayet edemiyordur... Evet. ...bu eksikliği... ...o hissetmiyorsa dünyada kimse... ...hissedemez demektir... Evet. ...yani... ...alim... ...esasen odur zaten... ...hayır... E, ...Gazali gibi çift kanat... ...zaten o ruh terbiyesi de beraberindeyse... ...kendi zaten öyle bir tip... Evet. ...yani onda bir sıkıntı yok... Bunu hissedip gitmesi onun adına bir fazilet, bizim adımıza iyi bir örnek, evet. İyi bir örnek. Sheikh Efendi için de büyük bir imtihan. Evet. Çünkü avamdan birine oğlum şöyle yap, böyle yap diyordu, karşısında bir defa onunla ölçüyemeyecek ilmi olan birisi. Onun da... Yani söyleyeceği her şeyi karşıdaki biliyor. Bilir Dolayısıyla edecek. Yani sözle ilgili bir şey bağlam bağlamaz onu. Yani mi? bağlayamayabilir. Ee... Ama sözden başka bir şeyi olmalı ki. Yani değil şöyle mi? diyelim... <gülüyor> traktör servisine bir Avrupa arabasını getirmişler... Mercedes'i getirmişler servis gibi... ...gibi olacak yani bazen. Ama işte o traktör servisinin... ...ayrı bir meziyeti olmalı yani değil burada. Değil mi? Onun içinde bir imtihan bu. Evet. Hem ecir kazanacak... Hı -hı. ...çünkü bir alimin... ...gelip kendisini böyle koyması ...kitaplarından daha müessir bir sonuç. Evet. Kitapları yani... Ya ...kitaplarını... ...tavsiyelerini yaşıyor olduğunu... ...göreceğiz o alimde biz... ...bu bir, bir alim evet, için meziyet... Evet, ...Şeyh Efendi için iyi bir örnek... Evet. ...bu olmadığı zaman... ...başımıza dert olmuş... ...bir alim de görebiliriz biz... ...yani bu asırda da... ...pek çok örneği var, hafız yetişmiş... medrese mezunu olmuş... ...gelmiş ilahiyat fakültelerinde... E, ...akademik... ...ünvan almış başlamış Kur'an'ı tenkit etmeye. Evet. Yani bu örnekler şu anda çok var. Var. var eskileri ben eskileri kastederek bir yere intisap <gülüyor> etmiş dedim ama şimdi de örnekleri var. Var tabii. Ya bu bela bunu herhalde Avrupa'da yetiştirdiler zannediyorsun. Şu anda yaşayan evet. mesela arkadaşlarımız var. Ben çocukluğunu biliyorum. Beraber hafızlık yaptık onunla biz. Yani 10 evet. yaşında hafızdı. Şimdi Kur'an'la oynuyor. Kur'an'ın evet. ayetlerine muhalefet ediyor. Neden? Bir noktadan sonra... E, ...mürebbi kaybı var bunda. Kontrolcü, kontrolör kaybı var. Akademik unvan da aldın mı zaten... ...hür kabul ediyorsun kendini... ...bunlar hepsi sıkıntı ama telafisiz sıkıntılar değil... ...bu gösteriyor ki... ...aliminden, cahilinden... ...hepimiz bir otokontrol Müslümanlığı yaşayacağız... ...yani birbirimize bir maruf yapacağız... ...kimimiz Şeyh Efendi'den istifade edecek... ...kimimiz kamuoyu baskısından... ...kimimiz cami imamından istifade edecek... ...alim olunca bu kontrolün dışında... ...tutamıyorsun kendini... ...tutarsan sen ümmetine dert oluyorsun bu sefer... ...bela oluyorsun evet. ümmetine... Yani ...bu bir hakikat... Hocam şöyle bir beş dakika falan süremiz var. Yani bu hadisten yola çıktık 72-73 fırka hadisinden. Ya bugün daha sağlıklı bu konuyu sağlıklı hale getirmek için ne yapılabilir? Onları konuşalım. Yani bu dediğiniz gibi bazen avam yargılamaları da oluyor, bazen havas yargılamaları da oluyor. Yani. Kürsülerden ekranlardan da e, ya da gazete köşelerinden yargılamalar oluyor ya da özel sohbet alanlarında falanca mı ya o şey sil onu gibi yargılamalar oluyor bu halka da intikal ediyor dolayısıyla o fırkalaşma dediğimiz hadise çok yoğun biçimde yaşanıyor. Bir örnek vereyim mi size hocam He, bu yanlışlıkla geçiyor. Amasya'nın bir ilçesinde evet. konferansa gittim. Bana dediler ki hocam senden önce bizim derneğimizin bir tanıtımını yapacağız sen. Önde biraz otursan ayıp olur mu? Yok dedim otururum dedim. Mütevazı bir şekilde gittim en öndeki boş bir yere oturdum. Bazen o tanıtımlar da yarım saat buluyor <gülüyor> hocam. <gülüyor> Arkamda muhabbet ediyorlar evet. iki kişi. Ee, tanıyor musun bu Gelecek Hoca'yı? Tanımıyorum ama çok övdüler. Ya sizi farkınızda değiller. Benim yani. benim oraya geldiğimi göremediler. Hmm. Onlar veya beni Bilmiyorum. yüzümü görmediler. Hmm. görmediler. Şimdi o da başkaları konuştuğu için vakit geçirildiğini anladı, muhabbet ediyorlar. İşte konu biri daha ona katıldı. Ben tatlı tatlı dinliyorum. Ee, bir tanesi dedi ki: "Ya bal gibi konuşuyor ama hiçbir yere bağlı değil." dedi. Hmm. Ee, ...öbürü dedi ki... ...bağlı olması şart mı dedi. Hmm. Ee, şimdi böyle hızlı i̇şte bu hızlı konuş... Bu da bir şey bakın. <gülüyor> dedi ki... ...öbürü herhalde beni seven biri... ...madem bağlı değil bu kadar alim nasıl olmuş? Hmm. Demek ki bir yere bağlı... ...herkes açıklamaz. Olmadan da olabilir. Dedi ki adam çok güzel... ...kasasını size niye göstersin ki dedi... Saklıyodur dedi. Hmm. Tamam. Yok yok o hiçbir yere bağlı değil. Konuşurken... ...hocam diye kimseden bahsetmiyor... Hmm. ...dedi... ...ya söylemiyordur filan derken... ...güzel tartıştı. bir 20 dakika sürdü bu hmm. tartışma... ...ben <gülüyor> önden dinliyorum... ...keşke bir ses cihazına kaydetsem... <gülüyor> evet. ...bir konferans niteliğindeydi o konuşmaları... Hmm. ...sonunda dedi ki... ...bir tanesi... ...tamam dedi bir yere bağlı değilse... ...kendine bağlayacak... ...onun için tehlikeli diyorum size dedi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...onlar... Sonra kaç kişi oldular bilmiyorum sesler karışıyor. He. Sonunda karar ettiler ki şu ana kadar ben ashab-ı kiramdan başkasını öne çıkarmıyorum. Evet. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde tehlike olmam onlara. E, fakat öbürü dedi ki ama dedi ashab-ı kiram derken kendine göre sahabi anlatıyordur dedi. Allah Allah. Sonunda ben anons edilince kalktım. Hmm. Kalktığımda Biri dedi ki işte keramet bu rezil etti Adam bizi dinliyormuş bak dedi <gülüyor> <gülüyor> Benim kerametime karar verildi evet. Şimdi hocam insanlar fırsat verdiğinde Bu çok benim için ders Alanlarından bulunuyor Çok ders hissettim yani bunu sizin kendime için Notlama yapıyorlar yani Yani boş bir 15 dakika kaldı O 15 dakikada bir adamı yedileri içtiler. Yedileri Ben rahatsız olmadım. Söylenen sözde... ...çünkü kötü niyetli olsa beni dinlemeye gelmez doğru, zaten. Doğru, evet. Ama seni dinlemeye gelen de o yorumu yapıyor. Evet. O yorumu yapıyor. Ben hocam şöyle özetleyeyim. Bu hadiste madem yola... Bir, bu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıktı. bu Davut başta olmak üzere sahih bir hadisi olarak hadis kitaplarımızda var. Evet. Dolayısıyla bu böyle felsefi bir teori değil. Evet. Hadis bu. Bir... İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların sayanına cennet vaadim var. 72'yi dolduran gelsin bana şefaat edeceğim ona buyurmuyor. Buyurmuyor, evet. Uyarıyor. Evet. Yani bunun Türkçesi şu. Doğru yol bir tane ama sapık yol çoktur. Çok dikkat doğru. edin. Evet. İşin özeti bu. İşin özeti bu. Evet. Bunun dışında kim ne anlıyorsa hadisten başına bela alıyordur. Evet. Yani, Yani bir başkasını tanımlayan riske giriyor. Değil mi? Bil Kendisine bakacak insan o. Bizim vazifemiz. Evet. Üç. Evet. Bizim vazifemiz güzel dinimizi güzelce yaşamaktır. Evet. Çöplük karıştırmak diye bir ibadet çeşidi yoktur. yoktur evet. Ama çöplüğün mikrop olduğu da bize anlatılmalı. Evet. Bilmeliyiz Anadolu. onu da. Evet. Dört. Bu dönem insan ismi vererek, örgüt ismi vererek, yapılanma ismi vererek, çalışma yapılma dönemi değil çok fazla reklam oluyor. ...bu belki önceki dönemlerde daha kolaydı... ...mutezile demek kolaydı... ...şimdi o kadar kolay değil... ...Google'a giriyor insanlar... ...Youtube'a giriyorlar... Evet. ...bunun orijinalini buluyorlar... Evet, orijinalini evet. buluyorlar ...ve öbür tarafa adam kazandırılıyor... ...reklam alıyor 5 ...beş... Evet. ...her halükarda... ...tekfir yani öbür Müslüman kafirdir... ...sözünü söylemek... ...ağır bir vebal gerektiriyor... Bu ancak büyük bir kurul toplanır. 200 alemin bulunduğu bir kurul böyle bir karar verebilirler. Müslümanlar bu tip tehlikelerden uzak durmalıdır. Evet çok teşekkür ederim. Hocam Allah razı olsun. Hakikaten bu beş maddeyle e, işin e, çerçevesini çizmiş oldunuz. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz efendim.